mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu kıymetli hazirun bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara suresinin 167. ayeti kerimesini işlemiştik bugün ise kaldığımız yerden devam edeceğiz lakin şöyle geçtiğimiz haftayı kısaca hatırlayacak olursak 166 ve 167. ayeti celileyi tayibelerinde Allah Subhanahu ve Teala aslında ayete konsept bütünlüğüne bakarsak körü körüne bağlanma handikapını anlatmıştı bize. Hatırladınız değil mi kardeşler? Yani gerek hocalara, gerek işte mevcut cemaat liderlerine ve yöneticilere körü körüne bağlanmanın yanlışlığı üzerinde durmuştuk geçtiğimiz hafta. Hatta bugün maalesef yani muhafazakar olmaları hasebiyle muhasebeden yoksun olmaları gerekirmiş anlayışına sahip toplumumuzu konuşmuştuk. Hatırlar mısınız dostlar Hazreti Ömer'i konuk etmiştik. Hazreti Ömer gibi birisinin hani ne diyordu hatırladınız mı? Terazi olacak olsa idi Hak namına ondan bir sapmayı asla göremezdiniz. Böyle bir Ömer'i bile sahabeler tuttular, hutbede muhasebe ettiler. Subhanallah. Karnının kuruldamasıyla rahatsız olan Hazreti Ömer karnıyla konuşmuştu. Hatırladınız değil mi? Ümmetim daha hayırlısını yemediyse ben de yemiyorum demişti. Ama bir şeyin altını çizmiştik ısrarla. Geçtiğimiz hafta hamdolsun. Dedik ki, böyle birisini bile sahabeler muhasebe etti. Dedi ki Allah azza ve celle adaleti emrediyor. Sen bu adaletin neresindesin? Ne nasıl bir ders çıkarmıştık geçtiğimiz hafta? Hazreti Ömer muhasebe ediliyorsa bugün başımızdaki yöneticiler haydi haydi muhasebe edilmelidir dedik. Körü körüne bağlanma handikapını konuştuk. Bunun aslında bizi Allah korusun körü körüne bağlandığımız kimselerin ardından cehenneme sürükleyebileceğini konuşmuştuk ve dersimizi de nihayete erdirmiştik. Bugün inşallahı rahmen yine buna yakın ayetlerle inşallah devam edeceğiz. 168. ayetten başlayacağız bugün. Subhanahu ve Teala 168. ayeti celile tayibesinde şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Okuyayım ben inşallah ayeti kerimeyi. Aslaatu يَا ey <مُب۪ينًا> insanlar كُلُّ مِمَّا yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin şeytanın peşine düşmeyin zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır şimdi birilerinin ardından sürüklenmenin körü körüne bağlanıp haramla iştigal eden birilerini takip etmenin bizi de en nihayetinde cehennemi sürükleyeceğini haber veren Allah azza ve celle şimdi bize yeni bir şeyi haber veriyor. Aslında biliyoruz ama hatırlatıyor. Belki Kur'an'ı inşallah sonlarına doğru vardığımızda bu ayetlerle daha çok karşılaşacağız. İnnehu aduvum mubin. O sizin açık düşmanınızdır. Kim? Şeytan. Sonraki ayette de inşallah onu da hemen tilavet edeyim, manasını vereyim. 168 169'u birlikte işleyeceğiz. Bakınız Allah azza ve celle şeytanı nasıl vasfediyor. Vallahi şeytan vasf eden kardeşiniz Abdullah değil. Kim? Allah subhanahu wa taala. Bakın diyor, diyor ki takip ettiğiniz şeytan nelere kadir? Ne yapıyor? Neler yapabilir? Haber veriyor Allah azza ve celle. Diyor ki 169'da da. Subhanu ya'murukum bis-süi vel ve O size ancak kötülüğü, çirkinliği ve yani fuhşiyatı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Bize vasfetti. Tek bir cümleyle söyleyeyim mi dostlar? Şeytan bizi Allah azze ve celle'den uzaklaştırıyor. Allah Azza ve Celle'nin rızayı ilahisi bir vadide şeytanın hutuvatı, ayak izleri, yolu, takip ettiği suluku başka bir vadide. Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak isteyen şeytanın yolundan gitmemeli. Bir kimse şeytanın yolundan gidiyorsa Allah ondan razı değildir. Doğru mu kardeşler? Basit. Ama şimdi bu 168'de özellikle Allah Subh'ana ve Teala... Bize bir şeyleri haber veriyor. Diyor ki bakınız. Allah Azza ve Celle'nin size ikram etmiş olduğu helal olan şeylerden yiyin. Bu ayet bize kursağımızdan geçen lokmanın helal ve haramlılığına dikkat etmeyi öğreten, telkin eden bir ayeti kerimedir. Biz yaşantımızda, sürdüğümüz hayatta, en çok bununla karşılaşmıyor muyuz? En çok ne yapıyoruz biz hayatta? İçgüdü ve uzvi ihtiyaçlarımızı gideriyoruz insan olduğumuz için. Karnımızı doyuruyoruz. Hacetimizi gidermeye gidiyoruz. Doğru mu? E ben madem ki uzvi ihtiyacım olarak yiyorsam, beslenme ihtiyacı hissediyorsam Allah haber veriyor. Dikkat buyurun. Yiyecekseniz helal yiyiniz. Allah'ın rızasını murat ediyorsanız kursağınızdan haram geçmesin diyor Allah. Subhanallah. Vallahi biz işte tam bu sınavın merkezindeyiz dostlar. Bize iki tane içecek sunuluyor. Hayatımızda farkındayız ya da farkında değiliz. Al bununla su ihtiyacını gider diyor Allah. Seni sunuyor Allah. Birisi haramken diğeri helal. Allah diyor ki helal geçsin kursağından. Haram geçmesin. Vallahi bu çok önemli bir konu. Önemini anlatmak adına çok şeyler söylemek mümkün. Saatler belki sürer bu konuyu anlatmak. Ama ben bir hadis paylaşayım mı size inşallah. Hatırlıyorum tefsir Furkan'ın ilk derslerinden bir tanesinde bu hadisi okumuştum. Ama müsaade edin tekrar etmiş olayım üzerinden 50 55 kadar bir ders geçti hatırlatmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Bakınız helal lokma yemenin, haram lokma yememenin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu anlatan bir hadisi şerif. Diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam çok uzun bir hadiste, "Yamuddu yadayhi ila's-semaa. Kâl ya Rabbi ya Rabbi. Ve mat'amuhu haram ve haram." وَمَلْبَسُهُ هُوْ حَرَامُ فَاَنَّا يُسْتَجَبُ لِذَلِكُ Subhanallah. Bu hadisi yazın oldu mu dostlar? Kapınızın da girişini asın. Girerken okuyun dostlar. Çıkarken okuyun olmaz mı? Diyor ki o ellerini semaya kaldırdı. Bir adamı tasvir ediyor hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ellerini semaya kaldırdı dedi ki ya Rabbi ya Rabbi. Ey Allah'ım, ey Rabbim dedi. Ama diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam devam ediyor. Ve mat'amuhu haram, yiyeceği haram. Ve maşrabuhu haram, içeceği haram. Ve melbesuhu haram, giyeceği haram. Fe anna yustecabu lizelik. Allah bu duanın neresine icabet etsin? Allahu akbar. Düşünebiliyor musunuz helal ve haram yemenin ehemmiyetini? Dua ediyoruz bugün kabul olsun diye Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı haber veriyor. Hatta hemen bir parantez açayım mı? Size Saad bin Abi vakkaslar Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arasında helal yemeği anlatan bir diyaloğayı anlatayım. Subhanallah. Saad bin Abi Vakkas bir gün gelir Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki Ya Resulallah bana dua et. Allah Azze ve Celle'ye şöyle dua et ya Resulallah. Saat dua ettiği zaman onun dualarını geri çevirme Allah'ım diye dua et ya Resulallah da ben dua ettiğimde Allah geri çevirmesin. Hadis. Ravisi kim biliyor musunuz? Abdullah İbni Cahşar. Öyle bir dua et ki ya Resulallah. Saat dua ettiğinde Allah geri çevirmesin Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın cevabına bakın muhterem dostlar subhanallah eyvallah Saat Allah'ın Resulü sana dua etsin Allah'a dua ettiğinde geri çevirmesin diye inşallah ben sana dua edeyim Saat ama de haram lokma yeme olmaz mı Saat durup dururken haram yiyen birisi değil ama Sad'ın üzerinden bize bir şey öğretiyor Aleyhi aleyhissalatu vesselam. Ben sana dua edeyim. Allah da senin dualarını geri çevirmesin diye dua edeyim saat. ama sen de haram yeme olmaz mı? Mefhum muhalefetine haram yersek dualar başımızdan yok araya çıkmaz. Helali ve haramı anlatmaya yeter mi? Ehemmiyetini anlatmaya yeter mi? Kulu yiyiniz, helalın tayyibadı ya Allah. Helal. Haram geçmeyecek kursağımızdan. Ne duamıza icabet edeni bulabiliriz o zaman? Ne de Allah'tan bir zafer. Çocuklarımıza helal lokma yedireceğiz. Allah azze ve celle haramı bize haram kılmıştır. Mahrum kılmıştır. Öyleyse kursağımızdan geçirmeyeceğiz. Hassas olacağız. Aynı kim gibi az önce duanın içerisinde söyledim ya dua ediyor Rabbine yalvarıyor diyor ki bir şeyler istiyor Allah'ından ama Resulullah diyor ki maşrabuhu haram, mat'amuhu haram, melbesehu haram fanna yustecab lidalik. Allah bu duanın neresine icabet etsin? Haram yiyorsun sen diyor. Vallahi basit değil. Onun için bu ayetin 168 ve 169 dostlar bize en büyük koca koca öğretisi bu olsun. Oldu mu? Haram lokma boğazımızdan geçmesin. Allah bizlerden haramı bereyetsin. Ama ben istedim ki, tabi şimdi ayette diyor ki o sizin apaçık düşmanınızdır diyor Allah. Düşmana itibar edilir mi? Dilmez. Hep kandırır değil mi? Hep hile yapar. Şeytanın bu dünyada tek bir gayesi var. Nedir o? Bizi Allah'ın rızasından uzaklaştırmak. Öyleyse bu savaşı biz kazanacağız. Allah'ın helal dedikleri bellidir. El helalü beyin vel haramü beyin. Halas. Helal bellidir, haram bellidir. Bize düşen şeytanın adımlarını takip etmeden Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak. Hassas olmak. Haramsa uzak durmak. Yemekten bir şey olmaz demek değil. Vallahi çok yaşadım. Faizle ev al dedi bana. Dedim ki almam Allah haram kılmıştır. Dedi ki sen al ben yerim. Ben bunu bunu kendi kulaklarım şahitlik yapacak ahirette. Böyle basit bir şey değil helal ve haram yemek. İşte bu basit olmadığını ben bir misafir ağırlayayım da o anlatsın. Siz de inşallah rahman dinleyin dostlar. Kim anlatsın? Helal ve haram dediğimiz zaman akla gelen bu sahabe anlatsın. Ebu Ducene Allahu anh. Ebu Ducane birazdan anlatacağım hassasiyetin inşallah Ebu Ducane'nin bir özelliği var dostlar Ebu Ducane genelde sabah namazlarına özellikle mescide ilk gelen olur imiş namazdan sonra da en son çıkan önemli Allah Resulü aleyhissalatu vesselam fark ediyor Ebu Ducane namaza çok yakın bir vakitte geliyor Selamın ardından da ilk çıkan o oluyor. Cık. Bir böyle, iki böyle. İşte imam ya bu. Hemen bir parantez açayım mı? İmam. Kim? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. El imam ura'in. Değil mi? İmam çobandır. Güttüğünden mesuldür. Haberi oluyor ya Subhanallah. Diyor ki Ebu Ducani'ye bir hayır var ama nedir bilemedim. Günler geçiyor Ebu Ducane aynı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Ducane'nin koluna giriyor. Diyor ki ya Ebu Ducane sana ne oldu? Sen normal şartlarda mescide en erken gelir idin en son çıkardın. Ne oldu? Bir hayır mı var? Bir şer mi var? Ne oldu da tam tersini yapar oldun? Diyor ki hayır olsun ya Resulallah ama diyor benim bir derdim var. Anlatayım mı? Anlatıyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Diyor ki: "Ya Resulullah, mevsim yaz. Hurmaların tam döküm zamanı, doğru mu?" Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Doğru." "Ya Resulallah, bizim bahçe duvarımızın yanında komşumuzun bir hurma ağacı var. O bir dalı da bizim tarafa doğru sarkık. Tam hasat zamanı olduğu için de gece sabaha kadar hurmalar döküm yapıyor." Ya Resulallah doğru mescide en son ben geliyorum olabildiğince evden geç çıkıyorum ve yine aynı şekilde namazın ardından da en erken ben çıkıyorum çünkü ben Allah'a yemin verdim ben Allah'a söz verdim hem nefsimde hem de çocuklarımda söz verdim ki kursağından haram geçmesin diye ben varana kadar çocukların komşunun hurmasından yemelerinden endişe ettiğim için acele ediyorum ya Resulallah yoksa ne derdim ola ki benim ben Allah'a söz verdim ben Allah'a yemin verdim ne benim ne de çocuklarımın kursağından haram geçmesin diye Allah'la sözleştim derdim ben namazdan acaba gelene kadar çocuklarım uyanır da o hurmadan yer mi ama ya Rasulallah derdim bu Allah'ın Resulü dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari takiric etti bunu. Dedi ki ya Abu Ducana öyle bir gün gelecek ki insanlar para sahibi olacak, mülk sahibi olacak, kazanacak ama helal mi haram mı sormayacak. Allah'u akbar. Abu Ducana'ya bak bir de bize bak. Allah bize o hassasiyeti nasip etsin. Helal yemeği nasip etsin. Haramı bizden uzak tutsun. Ebu Ducane'nin hassasiyetini nasip etsin bize. Vurmaya çocuk kalkacak da, uyanacak da, yiyecek de hassasiyete bak. Çocuğun işi gücü yok, sabah kalkar kalkmaz. Ama bahçede gezerken görürse ya Resulallah. Bazı rivayetlerde aynen böyle. Onun için bu ayetin bize öğretisi bu olsun inşallah. 168 ve 169'u da bu şekilde işlemiş olalım kıymetli dostlar. Hemen devam ediyoruz. 170. ayeti kerimeden inşallahü rahman. Aslaübillah şöyle buyuruyor. Sübhanehu ve teala. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهَ آبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَ diyor ki teala onlara müşriklere inanmayanlara Allah'ın indirdiğine uyun onun inzal buyurduğuna tabi olun denildiği zaman onlar hayır hayır biz atalarımız üzerine bulduğumuz yola uyarız dediler ya ataları bir şey anlamamışsa ya doğruyu da bulamamış idiseler diye ayet-i kerime bitiyor hatırlayın önceki iki ya da üç ayet öncesinde hani körü körüne sevenlerine tabi olmayı konuşmuştuk ya ya hocaları bilmiyor ise demiştik ki hatırladınız mı? Ya hocaları onlara hakikati söylemiyor ise yanlış yönlendiriyorsa dedik ya İşte bu ayet aslında onun bir başka varyantı bu da atalarla alakalı bununla alakalı bizde malum kültür var yani biz atalara tabi olma konusunu küçüklüğümüzden beri biliyoruz yani ananelerimizin dedelerimizin işte atalarımızın dinine tabi olma dendiği zaman müşriklerin işte putları kastedildiğini onların e, nedir klişeleşmiş bir hayat standartları varken İslam geldi bunların aksini iddia etti yani ataların dinine tabi olmak dendiği zaman bunu kastettiğimizi anlıyoruz ama ben bununla ilgili çok şeyler söylemek istemiyorum ama bu gecenin armağanı olarak sizlere inşallah bir cümlecik ifade etmek istiyorum Allah Azza ve Celle bu ayet-i kerimenin üzerinde bize bir şey öğretiyor ve muhteşem bir şey öğretiyor subhanallah. Mihenk taşı var ya öyle bir şey bu elimizde dursun oldu mu giderken dursun yarın yarın lazım olur yine dursun. Diyor ki Allah Azza ve Celle doğruluk kriteriniz atalarınız olmasın. Doğru mu kardeşler? Allah Azze ve Celle'yi razı etmenin kriteri atalar değildir. Doğru olmaları ihtimal midir? Evet. Ama ölçü o değildir. Bunu öğretiyor Allah. Ya bugün Allah korusun atalarımız bize masiyeti emrederse ya da ebeveynlerimizden, cetlerimizden kalan haram olan bir alışkanlık yerleştiyse yok mu bugün? Çok mu? Çok. İşte İslam bize tavrı öğretiyor. Diyor ki doğruluk kriteriniz, ölçünüz İslam olsun. Anam yapıyorsa, babam yapıyorsa doğrudur değil. Bunu öğretmeye çalışıyor Allah. Bugün herkes, ben örnek vermek istemiyorum. Öyle bir karar aldım bu ayetle alakalı olarak. Herkes kendi dünyasında, kendi ufkunda, çevresinde bunu kıyas etsin. Bunu yaşıyor muyuz? Vallahi yaşıyoruz. Ananelerimiz, örflerimiz var ki bazen İslam'la muhalif düşüyor mu? Düşüyor. İslam bizden neyi istiyor? Allah ve Resulüne tabi olmayı istiyor. Doğrunun kriteri nedir? İslam'dır. Ne annedir, ne babadır, ne Ahmet'tir, ne Fulendir. Bu ayet bunu öğretiyor. Diyor ki ya yanlış dalarsa? Peki o zaman bir soru sorayım mı muhterama hazır Siz cevap verin. Bir şeyin yanlışlığı ya da doğruluğunun mikyası kriteri nedir? İslam. İslam çözecek seninle benim aramdaki problemi. Onun için Allah azze ve celle bize böyle çok hayırlı bir hediyeyi beyan buyuruyor. Ben de inşallah daha fazla sözü uzatmadan hepinizin bildiği mesela bu ayeti kerimeye Böyle tefekkür ederken, hazırlanırken ilk aklıma Ebu Ubeyde bin Cerrah geldi. Kim Ebu Ubeyde bin Cerrah? Radiyallahu anh. Allah'ın Resulü'l-i sallatu onun için ne diyor biliyor musunuz? Bukhari ve Muslim yanılmıyorsam tahric ediyor. Diyor ki her ümmetin bir emini var. Subhanallah. Bu ünvanı alıyor ama nasıl alıyor ya? Her ümmetin bir emini var. İslam ümmetinin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah. Subhanallah. İşte bununla ilgili çoklarca rivayet var. Ebu Ubeyde bin Cerrah Bedir'de ne yaptı? Babasını öldürdü. Allah'a akbar. Ne kadar kolay söyledim değil mi? Hiç de kolay değil. Allah'a yemin ederim ki kolay değil. Kolay olmadığını söyleyen de Ebu Ubeyde bin Cerrah çok gözlerimi kaçırdım babamdan diyor. Omdatul karide falan. Diyor ki çok kaçırdım gözlerimi babamdan. Ama ben diyor Allah ve Resulü'nü daha çok seviyordum. Benim babam beni her gördüğü yerde ataların dili ne tabi ol ey Ebu Ubeyde bin Cerrah derdi. Vallahi diyor Bedir'de hep o aklıma geldi. Ama istedim ki gözlerimi kaçırayım karşılaşmayım. Ama en sonunda Allah bizi karşılaştırdı ve ben onu öldürdüm ağladığı söyleniyor rivayetlerde. Kolay değil ya bir babas babasını karşısına karşısına almış ve öldürmüş. İslam emrettiği için öldürmüş. Ama onu teskin eden kim? Allah azza ve celle. Mücadele suresi 22. ayeti celile tayibe bu hadise üzerine indiği söylenir. Müfessirler bunu ifade ediyor. Bir düşünün siz öyle bir tavır ortaya koyuyorsunuz ki ağrınıza gitti mi? Vallahi gitti. Zorunuza gider mi? Vallahi gider. Bir evlat babasının katledilmesi ne demek ya? Subhanallah. Ama dedi ki Allah azze ve celle o kimseler Allah'a ve ahiret gününe öyle iman ettiler ki babaları, eşleri, akrabayı talukatları Allah'a düşman iseler onları dost edinmediler. Muhteşem bir ayet. Nacizane kardeşiniz olarak Mücadele 22. Açın okuyun dostlar. Ebu Ubeyde bin Cerrah. Babası her gördüğü yerde müşriklerin azıllarından atalarının dinine dönmesi için baskı yaparken hakka teslim olmuş Ebu Ubeyde bin Cerrah hayır dedi. Ve bunun ispatını da Bedir'de yaptı. Doğru mu kardeşler? Subhanallah. Ve Allah azza ve celle Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı mücadele 22 ile şereflendirdi. Dedi ki senin imanın sahihtir. Allah senden razıdır. Çünkü sen Allah'ın rızasını dünya uğruna değişmedin. Böyle bir ayet insin istemez miyiz? Bu ayetin muhatabı olalım istemez miyiz? Evet. Ama sözlerim yanlış anlaşılmasın. Burada anneye babaya itaatsizliği kastetmiyorum. Ama biz bir ikilem sınavı yaşarsak, bu seçeceğimiz taraf Allah ve Resulü olmalıdır. Atalarının dini değil. Zübeyir bin Avvam gelir aklıma. Aklıma geldikçe paylaşıyorum. Zubeyir bin Avvam radıyallahu anh. Subhanallah. Zubeyir bin Avvam atalarının dinine dönmesi için nasıl bir eziyete maruz kalmıştır? Bileniniz vardır şüphesiz. Böyle bir eziyetin e, opsiyonu yok. Alternatifini ben siyer kitaplarında, tarih kitaplarında okumadım. Amcası ne yapmış biliyor musunuz? Diyor ki Zubayr radıyallahu anh diyor atayın dinine dön. Duydum ki Müslüman olmuşsun. Dönmem. Ben bir kere şehadet getirdim. Biz bir kere Allah dedik mi dönmeyiz. Doğru mu? Allah döndürmesin. O da aynen Zubeyr bin Avvam. Diyor ki ben Allah Azze ve Celle iman ediyorum. Diyor ki o zaman sen bilirsin. Hasıra sarıyor Zubeyr bin Avvam'ı. Söylediğim cümlecikler vallahi basit ama şiddetini siz tasvir edin zihninizde. Hasıra sarıyor Zubeyr bin Avvam'ı. Ateş yakıyor ve hasırın ucunu sadece dumandan nefes alıp vermesini sağlıyor ki Zubeyir bin Avvam nefessizlikten havasızlıktan ölsün. Siz böyle bir işkence gördünüz mü ya? Ateş yakıyor, hasıra sarıyor ve dumanın ucuna tutuyor ki Zübeyir bin Avvam nefes almakta güçlük çeksin. Açıyor arada diyor ki ataların dinine döndün mü? Diyor ki vallahi la. Biz bir kere la dedik. La ilahe illallah dedik. Tekrar sarıyor. Açınız bakınız tarih kitaplarını. Tekrar tutuyor ateşe. Uzatmayayım. Musullu birisi tabarani ve hakim. Tekriş etmiştir bu rivayeti. Diyor ki Musullu olduğu geçiyor sadece tarih kitaplarında. İsmi yok. Diyor ki Zubeyr bin Avvam'la bir gün yolculuk yapıyorduk. Abdest alması icap etti ve üstünü çıkardı ben diyor gördüklerim karşısında Zubeyir bin Avvama şu soruyu sormakta gecikmedim Zubeyir bunların hepsi Allah yolunda mı oldu kılıç yaraları diyor ki ravi onun diyor vücudundaki oyuklar kuşların su içeceği oyuk kadar genişti diyor ya Allah Oyuk oyuk. Allah'a yemin ederim ki ben böyle bir şey görmedim diyor o muslulu. Zübeyir bin Avvam da tebessüm ederek diyor ki hamd etmek lazım. Bunların hepsi Allah ve Resulü yolunda oldu. Zubeyir bin Avvam bunların hepsine niçin düşer kaldı? Atalarının dinine dönmediği için. İşte bu ayeti kerimeyi İstediğim ki bu iki sahabenin üzerinden anlamaya çalışalım. Örflerimiz, ananelerimiz olacak. Karşımıza arzı endam edecek kriterimiz, doğruluk kriterimiz. Gelin İslam olsun da Allah bizden razı olsun inşallah ebeden. Dostlar ayet malum üzerinde fazla durma hacet söz konusu değil. İnşallah yol almış olalım bu vesileyle. Ben 171. ayet-i kerimeden devam etmek istiyorum müsaadenizle. Ayet-i Kerime şöyle kıymetli dostlar, sınavı billah. وَمَثَلُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذ۪ي يَنْعِقُوا بِمَا لَا يَسْمَعُوا اِلَّا دُعَاءَ وَنِذَاءَ سُمْمُ بُكْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Diyor ki Allah subhanahu ve teala, ''Hidayet çağrısına, mesajına kulak vermeyen kafirlerin durumu sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer.'' Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler. Şimdi Allah azze ve celle'la kafirleri kast diyor ki bizim bir hidayet mesajımız var. O geldi. Onlar ise bizim hidayet mesajımıza tepki vermediler. Ama ayet mealen böyle demiyor. Bu benim yorumum. Ayet ne diyor biliyor musunuz? Teşbih yapıyor. Onlar bir hayvan sürüsü vardır ya. Ses gelir ama tepki vermez. Neyi kastettiğini anlamaz. Ne yapacağını bilmez. Sadece bir ses duyar. İşte diyor onunla o insanlık yığınının durumu aynı böyledir diyor. Bura anlaşıldı mı? Hidayet mesajı ve bir tarafta da insanlık tepki vermeyen, hidayet mesajına refleks koyamayan, tavır koyamayan, kayıtsız kalan birilerinden bahsediyor Allah. Her ne kadar ayet özel olarak kafirlere yönelik olsa da genelde bize çok azıklar var biliyor musunuz dostlar? Onun üzerinde biraz konuşmak istiyorum inşallah. Bir düşünün bu sahneyi siz betimleyin oldu mu inşallah? Allah Azza ve celle size can suyu veren hayat veren bir risalet göndermiş. Bu risaleti de emir ve yasaklarıyla süslemiş. Böyle tanzim etmiş Allah. Ve siz buradasınız, risalet mesajını duyuyorsunuz ama tepki vermiyorsunuz. Bu ayet bundan bahsediyor. Allah'ın hakikatlerine tepkisiz kalmayı anlatıyor bu ayet. Kalmanın aslında kafirlerin hasleti olduğunu söylüyor Allah. Ağır bir ayet değil mi? Allah'ın hakikatlerine, İslam'ın mesajlarına, Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarına tepkisiz kalmayı, kayıtsız kalmayı vurdum duymaz olmayı Allah kafirlerin hasleti olarak anlatıyor olması ve yapılması gerekeni yapmıyorsan tepkisiz kalıyorsan vurdum duymazsan Allah birilerine benzetiyor neye hayvan sürüsüne ya ben değil Allah söylüyor nefsimde dahil olmak üzere bu ayetin muhatabıyız Risaletin hakiki mesajlarına, Risaletin Allah Azze ve Celle'nin bizler için buyurduğu emir ve yasaklarına, kayıtsız kalanları Allah işte o hayvanlara benzetiyor. Duyarlar, duymamazlıktan gelirler. Bir kulağından girer, öbüründen çıkar. Bunu söyleyen Allah'tır. Tepkisiz kalmak. Bu ayetin en güçlü öğretisini tek cümleyle söyleyeyim mi? Vurdum duymaz bir toplum olmamayı öğretiyor bu ayet. Doğru mu kardeşler? Kayıtsız kalmayacağız Allah'ın mesajlarına. Bunu aslında en iyi anlatan Abdullah İbn Mes'uddur. Daha önce bu mikrofonlar aracılığıyla defaatlerce söylediğimi hatırlıyorum. Abdullah İbn Mes'ud aslında bu ayeti tefsir ediyor. Bir manada. Diyor ki Allah Azza ve Celle'nin bir ayetini, bir mesajını... Bir beyanı şerifini duyduğunuz zaman oturuyorsanız kıyam edin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin. Çünkü Allah size bir şey ya helal kılacak ya da haram. Yani tepkisiz kalmayın diyor. Kulak kesilin diyor. Yapmanız gereken işleri yapın diyor. Vallahi bu ayet hazırlanırken bir şeyler aklıma geldi ve içtenlikle paylaşmak istiyorum. Aldım notlarımın arasına. Ama bana kızmayın lütfen oldu mu ne olur. Yüksek müsaadenizle. Hocam her defa aynı şeyleri anlatıyorsunuz da demeyin oldu mu inşallah. Çünkü ümmetin bu hali değişmediği müddetçe Rabbim de benim akıl hafızalamı almadığı müddetçe ben bunu anlatmaya devam edeceğim. İnşallah. Nedir o biliyor musunuz? Yine bizim başımızdaki yöneticilerle alakalı bir örnek vereceğim. Değişmedi durumumuz. Onun için de hala vermeye devam edeceğim. Bu tepkisizlik, yapılması gereken, olması gerekeni yapmamak var ya, vallahi başımızdaki yöneticileri hatırlattı. Ben size bir şey sorayım. Müslümana zulmedildiği takdirde zalime ne yapılır? Müdahale edilir, kıyam edilir, doğru mu? Eğer ki bir Müslüman iken feryadu figan ederse ve elinde ona yetişme imkanı, gücü, kapasitesi var ise ona ne yapmak düşer? Müdahale etmek düşer. Doğru mu söylüyorum kardeşler? Tepkisiz kalmak yakışmaz. Daha önce de yine söyledim. Biz Ebu Gurayb'den nur bacımızı çok anlattık bu mikrofonlardan. Feryat etti dedi ki bu hapishanedeki herkesi öldürün, beni de öldürün. Ben bu utançla yaşamak istemiyorum. İçinizde adam gibi adam yok mu bizi kurtaracak? Çıkmadı. Tepkisiz kaldılar. Duyarsız kaldılar ümmetin haline. Ümmetin içler acısı kan ağlayan haline vurdum duymaz davrandı başımızdaki yöneticiler. Yöneticiler. Biz aynı feryadı Suriye'de Zeynep bacımızdan da duyduk. Doğru mu? Yok mu içinizde adam gibi adam dedi. Hiç kimse onları kurtarmaya gitmedi. Kimyasal silahlarla Müslüman kardeşlerimiz, bebelerimiz öldürülürken yetişin ey Müslümanın orduları ve yöneticileri dendiğinde kılını kıpırdadan olmadı. E bu hak. Bu Allah'ın bir emri. Çünkü Allah Azza ve celle Hadis Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor hadisinde? El muslimu ahul la yedlimuhu ve la yuslimu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Zalime teslim etmez. Doğru mu? Ee, hani bu hadise mutabık hareket etmek? Niye tepkisiz kalıyoruz bu hadise? Niye vurdum duymaz davranıyoruz? Vallahi bu ayet bana ilk başta bunu hatırlattı dostlar. Haklılık payın var mı biraz? Var. Allah'ın gerekleri bunlar. Allah ve Resulü böyle yapın dedi. Bizim hem dünyamızı hem de ukbağımızın saadetini temin eden risaletin emir ve yasaklarıdır bunlar. Bir Müslüman dardaysa ''Va mutasima'' dendiğinde yetişmeyi ve oraya koşmayı icap ediyor. Tepkisiz kalıp oturup elindeki içeceğiyle sevki sefa sürmeyi değil. Vallahi zamanın behrinde vamutasma dendiği zaman ordular düzenleyen yöneticilerimiz vardı. İçtiği helal içeceği Müslüman bacısı esaretteyken eğer ki bir Müslüman esaretteyse Allah'ın helalini içmek bana haramdır diyen ve böyle bir tepki koyan yöneticilerimiz vardı. Ama bugün tepkisiziz. Vurdum duymazlık aldı başını gidiyor. Allah ıslah etsin. Bu ayet-i kerime böyle. Bu bir varyantı. Yani ayetin mesajı var. İçerik dolu. Bizim dünyamızı ve ukbamızı temin ediyor saadetini. Ama biz ona kulak asmıyoruz. Dinlemiyoruz. Bugün bunu yaşıyor muyuz? Dedim ya farklı bir varyantından anlatacağım. Bugün bir kardeşinize varıyorsunuz diyorsunuz ki kardeşim bak senin yapmış olduğun şu davranış var ya Allah ve Resulü onu men etti. Allah ve Resulü onu yasakladı. Yapma diyorsun bir kulağından giriyor diğerinden çıkıyor. Duymuyor bile seni. Tepkisiz yaşamıyor muyuz? Vallahi yaşıyoruz. Gerçek ve hakikat mı? Vallahi öyle. Aldırış bile etmiyor. İşte bu ayet bunu anlatıyor. Ya ben sizin dünyanızı ve ukbağınızı, kurtuluşunu temin için gönderdim bu risaleti. Kulak verin diyor Allah. Hiçbir şey anlamayan hayvanlar gibi hareket etmeyin diyor Allah. Söylediklerim kulağınıza varsın diyor Allah. Bu ayetin azı ne biliyor musunuz? Hiç çıkmasın aklımızdan. Allah'a ve Resulüne kulak vereceğiz buradan girecek buradan çıkmayacak tamam inşallah dostlar şimdi dedim ya İslam Risaletini dinleyeceğiz Allah'ın emir ve yasaklarına kulak vereceğiz Molla hocanın bir tanesi çocuğunu şeye göndermiş oğlum demiş şu camiye git akşam namazını cemaatle eda et gel Akşam namazını eda etmiş olanlarla camiden çıkın direkt bize gelin bir yemek ikramı verelim demiş. Cemaatle oturur yeriz. Tamam mı oğlum anladın mı? Anladım baba. Akşam namazını eda edenleri alıp geleceğim beraber yemek yiyeceğiz. Aferin yavrum Göndermiş. Bu arada Allah ve Resulü'nün Allah Azza ve Celle'nin emirlerine kulak vermeyi de siz bir taraftan inşallah canlı tutun zihninizde. Oldu mu? Camiye varmış, namazı kılmış, geri gelmişler, kapıyı çalmış. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Baba tabii büyük bir cemaat kalabalık beklerken kapıyı bir açıyor bizim Molla Hoca. Çocuğunun yanında bir tane adam var. Allah Allah. Düşünsene koca cemaattan bir tane adam getirmiş. Hoş geldiniz kardeşim. Sefalar getirdiniz. Onu bu ettikten sonra oğluna sormuş oğlum ben sana ne dedim akşam camiye gideceksin He? namazı eda edenlerle birlikte geleceksin burada yemek yiyeceğiz ben o cami cemaatinin kalabalıklığını biliyorum orada bir sürü insan var doğru mu? doğru baba niye sözümden çıktın yavrum? Allah'a yemin ederim ki ben sözümden çıkmadım baba sen bana ne dedin baba? ''Akşam namazını eda edenleri al gel'' dedin. ''Sen bana akşam camiye katılanları al gel'' demedin. Oğlum nereden çıktı bu? Baba söyleyeyim, eda etmek ve katılmak farklı. Allah'ı dinlemek farklı. Ben cami çıkışı kapıya durdum. Her geçen amcaya sordum. ''Amcacığım, hoca namazlarda hangi sureleri koştu?'' İnanır mısın baba bir tek misafir ettiğim amcam bildi. O namazı eda etti, diğerleri iştirak etti. Ben senin sözünden çıkmadım baba. Kulak vermek böyle bir şey işte. Allah bilir hangi kirayı topluyordu adam oradayken. Üçüncüde mi, dördüncüde mi Allah bilir. He? Ama mesele ne? Kulak vermek. Allah azza ve celle'yi dinlemek. Bunu anlatmak adına güzel bir paylaşımdı. Çocuk hakikaten Allah'a kulak vereni almış gelmiş. Allah'ı dinleyeni almış gelmiş. Hayatında Allah'a yer vereni almış gelmiş. Bizde bu ayetteki hayvanların durumuna düşmemek için, Allah'ın benzetmiş olduğu o pozisyona düşmemek için Allah'a ve Resulüne kulak vereceğiz. Söyleneni ciddiye alacağız. Bir kulağımızdan girip diğerinden çıkmayacak. Bu bir boyutu. Şimdi vurdum duymaz profili çizdim. Tamamız değil mi? Burada mutabıkız. Şimdi e, böyle kronolojik bir yapı çizeceğim de anlaşılmadıysa tekrar edeyim. Burada Allah ve Resulünün ilahi mesajlarına vurdum duymaz olan bir insan profili çizdik. Var mı? Var. Bugün Allah ve Resulü az önce söylediğim Bu konuyla alakalı böyle diyor kardeşim diyorum. Allah ve Resulü'nün hükmünü hatırlatıyorum, delilini söylüyorum, bana mısın demiyor ya. Biz bunlara vurdum duymaz diyoruz. gahlesiz diyoruz, duyarsız diyoruz, tepkisiz diyoruz. Halbuki senin hayatını düzenlemeye, düzenlemek için göndermiş Allah bu Risaleti. Ama bir, bir takım insanlar daha var, onlardan da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Beni daha çok acıtan ve yaralayan da bu. Hangisi hocam? Anlatayım dostlar. O da şu. Vurdum duymaz olmakla birlikte vurdum duymazlığını ve İslam'ın gerçeklerine tepkisizliğini örtbas etmek için örtbas etmeyen daha doğrusu duyarsız kalmayanları suçlayan bir tipten bahsediyorum. Hikaye kitabında okumadım. Bunlar benim bizzatî yaşadıklarım ve sizin de mutlaka vardır. Neyi anlatmaya çalışıyorum şunu? Siz Allah ve bir gerçeğiyle amel etmeye çalışıyorsunuz. Bir kardeşinize diyorsunuz ki Allah ve bize bu konuyla alakalı şöyle diyor kardeşim. Bir, birinci aşama her şeyden önce bir kulağından giriyor diğerinden çıkıyor. Tepkisiz kalıyor. Vurdum duymaz hareket ediyor. Bu da üstüne üstlük yetmezmiş gibi suçunu örtbas etmek için senin yaptığın Davranışı ve ameli de eleştiriyor, beğenmiyor. Var mı böyle bir yaramız bizim bugün? Var. Basit bir örnek vereyim. Bugün elhamdülillah Allah bize lütfetti. Bu gerçeği görmeyi nasip etti. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmak adına bir çalışma ortaya koyuyoruz. Hilafetin tekrar ikamesi için bir mücadele gösteriyoruz. Ve kardeşlerimize bunu hatırlatıyoruz. Diyoruz ki bu Allah'ın emri. Resul sallallahu aleyhi ve sellem takip ettiği yol bu diyoruz. Bir. Ne dedim? Her şeyden önce seni hiçe sayıyor. Bir vurdun duymazlıktır. Allahu Ekber. Aldı başını gidiyor. Tepkisiz. Sanki onu söyleyen, onu emreden Allah değil. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Sanki enel fakir Abdullah'ın sözü. Bu sözün sahibi Allah'tır. Yeryüzünde Allah'ın hükümleriyle hükmet diyen Allah'tır. Vallahi bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Rahatsız değil. Aradan üç ya da beş gün geçiyor ya da geçmiyor sen bunu dert edinmişsin bunu kendine gaye edinmişsin Allah Azza ve Celle'nin mesajıyla ortaya bir refleks koymuşsun oturduğu yerden diyor ki bu iş böyle olmaz seni de eleştiriyor çalışmıyor Allah'ın risaletini kulaklarını tıkamış bir de senin yaptığın işi uzaktan uzağa bu böyle olmaz bak aradan yüz sene geçsin hala bunlar aynı ya yaşadık mı yaşıyoruz çok mu Allah sayılarını azalsın. Evet. Bu da benim en çok ağırma giden diğer bir varyantı. Çalışmıyor. Allah azza ve celle'nin ilahi mesajlarına kulak asmıyor. Bir de uzaktan uza bunu ört etmek için eleştiriyor. Adamın bir tanesi kulak doktoruna gitmiş. Demiş ki doktor benim demiş hanım herhalde sağır oldu yapma ya. Evet. Nereden anladın? Ya sesleniyorum, sesleniyorum hiç tepki vermiyor demiş. Allah Allah. Neyse demiş bu süreci hızlandıralım. Ne yapalım doktor bey? Demiş şimdi eve var. Hiç çaktırma. Ona demiş içeri girdin ya bir mesafeden seslen. Tepki vermezse iki üç adım daha at. Yine bir şeyler söyle. Baktı ses vermedi. Bir iki üç adım daha at. Yine seslen, seslenmedi. O en son seni duyduğu yerde orayı ölç, kapat aslak. Bana gel tedavi sürecini hızlandıralım demiş. Tamam mı? Tamam doktor bey. Bizim efendi eve varıyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. İçeri gidiyor. Hanım da mutfakta uğraşıyor. Koridordan demiş şu doktorun dediğini aynen uygulayayım. Uzaktan seslenmiş. Hanım yemekte ne var? Ses yok. Bu iki üç adım atmış. Hanım Yemekte ne var? Ses yok ama adam avazı çıktığı kadar bağırıyor tabii. Hanım, hanım yemekte ne var? Yine ses yok. En sonuncusunda baya yaklaşmış. Hanım, hanım yemekte ne var? Tabii kadın çatalı bıçağı kaşığı eline ne varsa mutfakta yere atmış. tür köfte diyorum ya demiş. Sağır olan kendisiymiş meğer. Demiş üçtür soruyorsun köfte diyorum ya demiş. Duymayan meğer kendisiymiş. İşte bu tam az önce çizdiğim prototipin aynısı. Ya mübarek çalışmayan sensin. Allah'ın risaletine tepki vermeyen sensin. kıyametmeyen etmeyen sensin. Bir de bir de bizi suçlu buluyorsun. Aynı bu adamın hesabı kabahatı başkalarında arıyorsun. Ama yapılması gereken bu değil. Topluyorum toparlıyorum inşallah Allah ve Resulü bize hayat veriyor doğru mu? Ayetle sabit mi? Sabit. Ya eyyühellezine amenüsteciybu lillahi ve lirrasul idâ da'akum lima yuhyikum. Allah Resulü sizi size hayat veren şeye çağırdığı zaman icabet edin. Allahu akbar. Çok basit bir örnek vereyim hiç uzatmadan. İlginiz ve alanınız olan bir üründe bir mağazada indirim olduğunu duyduğunuzda ne yapıyorsunuz? Aman Rabbi! Hemen e Şimdi ben de diyorum ki Bizim ihtiyacımız olan şey Allah'ın rızası değil mi? Bizim ihtiyacımız olan şey Cennet-ül değil mi? Bizim ihtiyacımız olan Havuzu Kevser'de Resulullah'a komşu olmak değil mi? Peki biz bir gün için koşturduğumuz kadar Allah'a ve Resulüne niye icabet etmiyoruz? Hayat veriyor diyor Allah. Ayetle sabit. Ya eyvallezine amunüstecibü lillahi velirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum Hayat veren membadan bahsediyorum. Biz hala tepkisiziz. Size basit bir örnek vereyim inşallah. Basit. Sizin adınıza çok önemli böyle çok kal kallavi bir zarfın içerisinde şahsınıza adınıza bir mektup gelse üzerinde de şöyle bir mühür olsa hayat, Mehmet meselesi. Şimdi soracağım siz cevap vereceksiniz. Tamam inşallah. Mektubu aldınız. Hayat, mamet meselesi yazıyor ve sizin adınız var üzerinde. Masanın üzerine koyup Günlerce, aylarca ona tepkisiz kalabilir misiniz? Ne yaparsınız? Niye? Hayat mamat meselesi. Ya Allah azze ve celle vaat ediyor. Hayat var diyor ya. Allah ve Resulün hayat var diyor. Tepkisiz kalmanın zamanı değil. Harfiyen duyduğumuz anda hemen icabet etme halidir. Allah bize nasip etsin. Ama ben bir sahabeyi hemen bunun üzerine uygun düşeceğini düşündüğüm için misafir edeceğim. Ve ondan sonra da inşallah bugünkü tefsir dersimizi bitirmiş olacağız. Ben bunu anlatacağım ama şu akıllardan çıkmasın. Bu sahabe daha önce ben hatırlıyorum. Farklı vesileler ve farklı platformlarda bu örneği anlattım ama tefsirul furkanda bu örneği anlatmadım. Yani duymuş olanlarınız vardır ama tefsirul furkanda elhamdülillah bunu ilk defa anlatıyorum. Bu sahabeyi ben anlatırken ortaya konan refleksi lütfen akıllardan çıkarmayın. Allah ve Resulü hayat verendir. İcabet etmek bize düşer. Duyduğu anda ortaya koyulan tavıra bir bakın. Abdullah İbni Revaha radıyallahu an. Bir gün mescide doğru ilerlerken, tabi önceden şimdiki gibi cami tasvir etmeyin. Böyle üstü sadece kapalı, kenarları açık bir yer Abdullah bin i Revahan mescide doğru ilerlerken Allah'ın Resulü mescitte sahabelerine vazu nasihat ediyor. Onlarla konuşuyor, sohbet ediyor. Abdullah bin i da mescide girmesine ramak var. Şöyle kapı kadar düşünün, tahayyül edin. Tam böyle az kaldı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam içeriden iclisu diyor. Oturun. İçeride sahabelerle konuşuyor yani. Sözün muhatabı Abdullah İbni Ravaha değil. Çizin buranın altını. Sözün muhatabı, emrin muhatabı, talebin muhatabı Abdullah İbni Ravaha değil. İçeride konuşuyor. Allah Resulü'nün ağzından oturun cümlesi çıkıyor. Abdullah İbni Ravaha yolun ortasına oturuyor. Muhteşem bir şey ya Subhanallah. Cemaatle namaz kılınıyor, Abdullah kalkmıyor. Bitiyor namaz. E şimdi siz şuradan çıksanız şu koridorda birisini oturuyor görseniz ne dersiniz? Ne işin var senin burada ya? Kalk içeride olman gerekmiyor mu? İçeride koltuk var demez misiniz? Sahabelerdeki tavır bu. Diyor ki ne oturuyorsun burada ya Abdullah? Hakikaten seni mescitte de göremedik. Ama hala kalkmıyor. Bir şey de söylemiyor Abdullah. Subhanallah. İcabete bakınız çünkü hayat veren Allah'ın Resulü'dür. Subhanallah. Sahabelerin hepsi tek tek çıkıyor en son Resulullah çıkıyor Aleyhissalatu vesselam. Görüyorsun ki Abdullah yerde. Açınız bakın kaynaklara. Diyor ki ya Abdullah senin diyor benim yanımda olman gerekmiyor muydu diyor. Yolun ortasında ne işin var? Hala kalkmıyor. Çünkü ona kalk diyen olmadı. Allah Resulullah Aleyhissalatu vesselam tutuyor rivayete göre kolundan. Diyor ki Abdullah anlat. Diyor ki ya Resulullah size sormak isterim. Ben Mescide yaklaşırken sizin ağzınızdan oturunuz cümlesini duydum o sizin ağzınızdan çıktı mı çıkmadı mı ya Resulallah Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Abdullah benim ağzımdan oturunuz ifadesi çıktı bu doğru ama sen bu sözün muhatabı değildin ben onu bir cümlenin içerisinde kullandım Abdullah benim nefsimi elinde bulunduran zata yemin ederim ki ya Resulallah o senin ağzından çıktı mı Çıktı. Vallahi ben ne bir santim ileri ne de bir santim geri kalırım. Bu senin ağzından çıktı. Sen bana hayat vermeye geldin ya Resulallah. Gidilir mi bir yere ya? Allah'ın Resulü Abdullah İbni Revaha'yı kucakladı. Duaya bakın duaya. Bir duaya böyle ancak mazhar olunabilir. Dedi ki ya Abdallah. Allah ve Resulüne olan itaatını Allah artırsın. Muhteşem bir dua. Nasıl gerçekleştirdi bunu? İcabet etti. Neye? Allah ve Resulüne. Tepki koydu ortaya doğru mu? Vurdum duymaz davranmadı. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Allah taksiratımızı affı mafuret etsin. Cümlemizi inşallah burada cem eylediği gibi cennette de beraber eylesin inşallah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin ve aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.